Radyodan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Fatih Oteli Ertesi gün Ceyda ile buluştum. Mektuplarımı taşıyordu. Ben de bir akrabasını Sassat'ın muhasebe bölümünde işe almıştım. Füsun'un adresini isteyip biraz da sert çıkarsam artık direnemez zannediyordum. Ceyda ısrarlarım üzerine çok esarengiz bir havaya büründü. Füsun'u görmekten mutlu olmayacağımı ima etti. Hayat, aşk, mutluluk bunlar çok zor şeylerdi. Herkes kendini korumak, bu ölümlü dünyada mutlu olmak için elinden geleni yapıyordu. Artık iyice kocamanlaşmış karnını arada bir mutlulukla tutarak konuşuyordu. Bir dediğini iki etmeyen bir kocası vardı. Ceyda'yı daha fazla korkutup sıkıştıramadım. Amerikan filmlerindeki gibi özel dedektiflik büroları İstanbul'da henüz açılmadığı için... 30 yıl sonra açılacaktı. Peşine kimsiyi de takamadım. Bir hırsızlık olayını gizlice soruşturuyoruz yalanıyla. Daha önce Füsun'u, babasını ve Nesibe halayı bulsun diye sağa sola gizlice yolladığım babamın karanlık işlerini gören ve bir sürede korumalığını yapan eski adı Fedai Ramiz de araştırmalarından korbal eli boş dönüyordu. Sat satın gümrüklerde, maliyede karşılaştığı zorluklarda bize yardım eden ve yıllarını suçlu peşinde geçirmiş olan emekli komiser amcamız Selami Bey de, nüfus dairelerinde, emniyet şubelerinde ve muhtarlıklarda biraz araştırma yaptıktan sonra, aradığım kişinin, Füsun'un babasının bir sabıkası olmadığı için onu bulmanın en zor iş olduğunu söyledi. Füsun'un babasının emekli olmadan önce tarih öğretmenliği yaptığı iki liseye, Vefa Lisesi'ne ve Haydarpaşa Lisesi'ne eski öğretmenlerinin elini öpmek için gelen vefalı öğrenci pozu takılarak yaptığım ziyaretlerse başarısızlıkla sonuçlandı. Annesine ulaşmanın yollarından biri Nişantaşlı Şişli'li hangi hanımların evine dikişe gittiğini öğrenmekti. Tabii ki bunu anneme soramazdım. Zahim ise, annesinden artık çok az kişinin o tür terzilik yaptığını öğrendi. Terzi nesibeye ulaşmak için aracılar koymuş ama bulamamıştı. Bu hayal kırıklıkları acımı artırıyordu. Bütün gün yazanede çalışıyor, öğle tatilinde merhamet apartmanına gidip, Füsunla yatağımıza uzanıp eski eşyalarına sarılarak mutlu olmaya çalışıyor. Oradan bazen yazhaneye dönüyor, bazen de hemen arabama binip belki Füsun'a rastlarım diye İstanbul sokaklarında gelişi güzel kesiniyordum. Bütün İstanbul'u mahalle mahalle, sokak sokak, gözden geçirdiğim o gezintileri. Yıllar sonra çok mutlu saatler olarak hatırlayacağım hiç gelmezdi aklıma. Füsun'un hayaleti, vefa, zeyrek, fatih, koca Mustafa Paşa gibi ücra ve yoksul mahallelerde karşıma çıkmaya başladığı için Haliç'in öte yakasına geçiyor, şehrin eski mahallelerine gidiyordum. Parke taşı kaplı çukurlu dar sokaklarda, Tatlı tatlı sallanan arabayı elimde sigara sürerken, Bir köşeden Füsun'un hayaleti bir anda karşıma çıkınca, Hemen durup park eder ve onun yaşamakta olduğu bu güzel ve yoksul semte derin bir sevgi duyardım. Başörtülü yorgun teyzelerin, mahallenin, Hayaletlerinin peşine düşmüş yabancıları, dikkatle süzen bıçkın delikanlıların ve kahvehanelerde gazete okuyarak binekleyen işsizlerle ihtiyarların, soluk alıp verdiği kömür dumanı kokan bu sokakları, bütün aşkımla kutsardım. İyice uzaktan takip ettiğimi herhangi bir gölgenin füsuna benzemediğini görünce, mahalliyi hemen terk etmez Hayaleti burada belirlediğine göre Füsun'un kendisinin de buralarda bir yerde olması gerektiğine kanaat getirerek sokaklarda aylak aylak sallanırdım. Kedilerin yalandığı meydandaki kör çeşmenin 220 yıllık mermerleriyle birlikte gözün görebildiği bütün düz yüzeylerinin ve duvarlarının, çeşitli sağ ve sol siyasal partilerin, o zamanlar fraksiyon denen grupların sloganları ve Ölüm tehditleriyle kaplı olmasından hiç huzursuz olmazdım. Az önce Füsun'un buralarda bir yerde olduğuna bütün kalbimle inanmış olmam, Bu sokaklara bir masal ve mutluluk halesi verirdi. Onun hayaletinin gezindiği bu sokaklarda daha çok yürümem, Mahalle kahvelerinde çay içip pencereden dışarı bakmam ve onun bu sokaktan geçişini beklemem gerektiğini düşünür. Ona ve ailesine yakın olabilmek için onun ve ailesinin yaşadığı gibi yaşamam gerektiğini aklımdan geçirirdim. Her akşam gittiğimiz sosyete eğlencelerinden, nişantaşı ve bebekteki yeni lokantalardan kısa sürede ayağımı kestim. Her gece benimle buluşmayı bir tür kader birliği alışkanlığı haline getiren Mehmet'in, bizim kızların Paris'te yaptıkları alışverişlerden saatlerce konuşmasından iyice bezmiştim zaten. Onu anlatsam da, gittiğim kulüpte beni bulan Mehmet, Nurcihan'la o gün yaptığı telefon konuşmasını gözleri parlayarak uzun uzun anlatır, bense... Sibel'i her arayışımda konuşacak bir şey bulamadığım için telaşlanırdım. Sibel'e sarılıp bir teselli bulan, bazen bunu ben de istiyordum ama ona karşı hissettiğim suçluluk duygusundan, ikiyüzlülüğün verdiği kötülük hissinden o kadar yorulmuştum ki, yokluğu bana huzur veriyordu. Durumumuzun gerektirdiği yapaylıktan, Kurtulduğum için eski doğal hazimle e, halime döndüğüme inanıyordum. Bu doğallık, uzak ve ücra mahallelerde füsunu ararken bana umut verir. Daha önce bu canım sokaklara, bu eski mahallelere gelmediğim için kendime kızardım. Sokaklarda yürürken, sık sık nişandan son anda ...çaymadığım, nişanı bozmaya bir türlü karar veremediğim, hep geç kaldığım için çok pişman olduğumu hatırlıyorum. Sibel'in Paris'ten dönmesine iki hafta kala, ocak ortasında bavullarımı yapıp yalıdan çıktım ve Fatih kara gümrük arasında bir otelde yaşamaya başladım. Burada... Amblemli anahtarını ve antetli kağıdını ve yıllar sonra edindiğim bir küçük levasını sergilediğim otele, bir gün önce Fatih'ten aşağılarda, Haliç tarafındaki mahallelerde, sokak sokak, dükkan dükkan füsunu aradıktan sonra, akşam bastıran yağmur yüzünden girmiştim. O Ocak günü, bütün öğleden sonra, Şehri terk eden Rumlardan kalma bakımsız taş binalarda, Yıkılacakmış gibi duran boyasız ahşap konaklarda yaşayan aileleri pencere pencere dikizlemiş, Onların yoksulluğundan, kalabalığından, gürültüsünden, mutluluk ve mutsuzluklarından iyice yorgun düşmüştüm. Akşam erken gelmişti. Öte yakaya dönmeden içmeye hemen başlayabilmek için yokuşu çıktım ve ana cadde yakınlarındaki yeni bir birhaneye gittim. Vodka ile birayı karıştırıp erkenden, saat dokuz olmadan, televizyona bakarak içen erkek kalabalığı arasında zil zoruna sarhoş oldum. Dışarı çıktığımda arabamı nereye bıraktığımı hatırlayamadım. Yağmurda. Sokaklarda arabamdan çok füsunu ve hayatımı düşünerek uzun uzun yürüdüğümü, bu karanlık ve çamurlu sokaklarda ona acıyla da olsa düşlemekten mutlu olduğumu hatırlıyorum. Gece yarısına doğru önüme çıkan Fatih Oteli'ne girip bir oda isteyip uyudum. Aylardır ilk defa deliksiz uyudum. Ondan sonraki gecelerde aynı otelde huzurla uyudum. Buna şaşıyordum. Bazen sabaha doğru rüyamda, çocukluğumdan ve ilk gençlik yıllarımdan kalma mutlu bir hatırayı görür. Tıpkı balıkçıyla oğlunu işittiğim zamanlardaki gibi bir ürpertiyle uyanır ve aynı mutlu rüyaya geri döneyim diye otel yatağımda hemen yeniden uyumak isterdim. Yalıya gidip eşyalarımı, kışlık yün çoraplarımı, elbiselerimi aldım. Annemin, babamın meraklı bakışlarından ve sorularından uzak olmak için bavullarımı eve değil, otele getirdim. Her zamanki gibi, her sabah erkenden satsata gidiyor, yazhaneden erkenden çıkıp İstanbul sokaklarına koşuyordum. Sevgilimi bitmez tükenmez bir coşkuyla arıyor. Akşamları bir hanelerde içerken, bacaklarımın yorgunluğunu unutmaya çalışıyordum. Hayatımın pek çok dönemi gibi. Yaşarken bana acı verdiğine inandığım Fatih oteli günlerinin aslında çok mutlu bir zaman parçası olduğunu yıllar sonra anlayacaktım. Her gün öğle tatilinde yazhaneden çıkıp. Merhamet apartmanına gidiyor ve gün geçtikçe daha bir özenle koruduğum ve bulup hatırladığım yeni parçalarla her gün çoğalan eşyalarımla oynayarak aşk acımı yatıştırıyor. Akşamları da içip uzun uzun yürüyordum. Dumanlı kafayla Fatih'in Karagümrüğün Balat'ın arka sokaklarında saatlerce yürür. Açık perdeler arasından ev içlerini, akşam yemeğini yiyen ailelerinin mutluluğunu seyreder. Sık sık Füsun şuralarda bir yerde duygusuna kapılır. Kendimi iyi hissederdim. Bazen bu sokaklarda kendimi bu kadar iyi hissetmenin, nedeninin, Füsun'a yakınlık değil, başka bir şey olduğunu sezerdim. Bu kenar mahallelerde, arsalarda, Parke taşı kaplı, çamurlu sokaklarda, arabalar, çöp denekeleri ve kaldırımlar arasında, sokak lambalarının ışığında yarı patlak bir topla futbol oynayan çocuklarda hayatın özünü görebildiğimi hissederdim. Babamın büyüyen işleri, fabrikaları, zenginleşme ve bu zenginliğe uygun itibarlı bir Avrupai hayat yaşama zorunluluğu, Sanki beni hayatın basit ve temel yanlarından uzaklaştırmıştı da, şimdi bu arka sokaklarda hayatımın kayıp merkezini arıyordum. Rakıyla, iyice dumanlanmış kafayla, dar sokaklarda, çamurlu yokuşlarda, merdivenlerle kesilen kıvrımlı yollarda gelişi güzel ilerlerken, birden sokaklarda köpeklerden başka kimseciklerin kalmadığını Ürpererek hisseder, Çekilip perdeler arasında yanan lambaların sarısını, Bacalardan tüten mavi ince dumanları, Televizyonların vitrinlerde, Pencerelerde yansıyan ışıklarını, Hayranlıkla seyrederdim. Bu karanlık arka sokak manzaralarından biri, Ertesi akşam, Zaimle Beşiktaş'ta, Çarşı içi meyhanelerinin birinde, balıklar akı içerken arada bir gözümün önünde canlanır. Sanki beni Zaim'in hikayelerini anlattığı dünyanın çekiminden korurdu. Zaim en son davetlerden, danslardan, kulüp dedikodularından, Meltem gazozunun başarısından benim sorum üzerine söz eder. Kayda değer bütün sosyete havadislerini hatırlar. Ama üzerinde fazla durmadan geçerdi. Benim yalıdan çıktığımı, gecelerimi nişan taşında annemle babamın yanında da geçirmediğimi biliyor. Ama belki de beni üzmemek için Nefisunu ne de aşk kaçımı soruyordu. Bazen onun ağzını arar. Füsun'un geçmiş hakkında bir şey bilip bilmediğini çıkarmaya çalışırdım. Bazen de kendine güvenen. Ne yaptığını bilen bir adam pozu takınır. Yazaneye her gün gidip çok çalıştığımı ona hissettirirdim. Ocak sonunda karlı bir gün, Sibel Paris'ten yazaneye telefon etti ve komşulardan ve bahçıvan'dan yalıdan çıktığımı öğrendiğini söyledi telaşla. Uzun zamandır telefonla da görüşmemiştik. Bu aramızdaki soğukluğun ve uzaklığın bir işaretiydi elbette ama o zamanlar yurt dışı telefon görüşmesi yapabilmek kolay bir şey değildi. İnsanın telefonu eline alıp tuhaf uğultular arasında bütün gücüyle bağırması gerekirdi. Sibel'e bağıra bağıra ve galiba inanmadan... Söylemem gereken aşk sözlerinin bütün satsat sat çalışanlarınca dinleneceğini düşündükçe ona telefon etmeyi ertelerdi. Yalıdan çıkmışsın ama annenle babanın evine de gitmiyormuşsun akşamları dedi. Evet eve gitmemem nişantaşına çıkıp hatralarla hastalığımı azdırmamam. ''Ortak kararımızdı.'' demedim. Akşamları eve gitmediğimi nereden öğrendiğini de soramadım. Sekreterim Zeynep Hanım, nişanlımla rahat konuşayım diye yerinden fırlayıp aramızdaki kapıyı kapamıştı ama Sibel'in beni anlayabilmesi için bağıra bağıra konuşmam gerekiyordu. ''Ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun?'' diye sordu. Fatih'te bir otelde kaldığımı, Zayim dışında kimsenin bilmediğini o zaman hatırladım. Ama bütün şirket konuştuklarımı dinlerken de bunu bağırarak söylemek istemedim. Ona geri mi döndün? dedi Sibel. Dürüstçe söyle bunu bana Kemal. Hayır dedim. Ama gerektiği gibi bağıramamıştım. ''İşitmedim Kemal, bir daha söyle.'' dedi Sibel. ''Hayır.'' dedim yine. Ama yine bağıramamıştım. Uluslararası telefon hattından o yıllarda hep olduğu gibi kulağınızı bir deniz kabuğuna dayarsanız duyacağınız çok kuvvetli bir uğultu geliyordu. ''Kemal, Kemal!'' İşitmiyorum, lütfen, diyordu Sibel. Buradayım, diye bütün gücümle bağırdım. Bana dürüstçe söyle, dedi. Söylenecek yeni bir şey yok, dedim sesimi biraz yükselterek. Anlıyorum, dedi Sibel. At, tuhaf bir deniz uğultusuna boğuldu. Çıtırtılar çıktı ve kesildi. Derken telefon şirketindeki santral görevlisi kızın sesi duyuldu. Paris attı kesildi efendim yeniden bağlayayım ister misiniz? Hayır kızım teşekkür ederim dedim. Yaşları ne olursa olsun kadın memurlara kızım demek. Babamın alışkanlığıydı. Babamın alışkanlıklarını bu kadar hızlı benimsememe şaştım. Sibel'in kararlılığına da şaştım. Ama artık yalan söylemek istemiyordum. Sibel beni Paris'ten bir daha aramadı. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi. Masumiyet Müzesi Evet, 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programı canlı yayını sürdürüyor. Saat 10.50 Masumiyet Müzesi ile Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi ile Fatih Otel'i bölümüyle devam ettik programımıza. O bölümün tamamını aktardık size. Ve şimdi de programın sonunda sizi Bruce Springsteen ile baş başa bırakıyoruz. İyi haftalar. Driver. <gülüyor> I come from down in the valley where, Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just seventeen. We drive. That night we went down Job work in construction For the Johnstown Company But lately there ain't been much work On account of the economy Now all them things that seemed so important Well, mister, they vanished right into the air Now I just act like I don't remember No reaction like don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on the